Onun hürriyeti bitti, cezayı hak etti. Hapishaneye girdikten sonra ben park isterim, bahçe isterim, tiyatro isterim, gezmek isterim diyemez. Bitti, ceza çekiyor onda. Onun için salihleri dua eder, duası kabul olmaz. Yardım isterler Allahü Teala Hazretlerinden, yardım olunmaz. ve فَلَا يُغْسَلُ لَهُمْ Burası daha da fena. Allah'tan mağkulet talep ederler, duaları mağkulet olunmaz, kabul olmaz. Demek ki evrim. Zikru bahri alem iman ve belâsetü'n minen nifak fehkun min şeytan ve huzm minen nâr. Sadeka Rasulullah ki <gülüyor> maal el ma Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerinden salih kimselerin mübarek sözlerinden bir kısmını sizlere nakledeceğim. Bu hadisi şeriflerin ve sözlerin izahına geçmeden evvel haseten ve evvelen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ya. sair enbiya ve Ev, evliyaullah'ın ruhları için bu hadis-i şeriflerin, bu ilimlerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan alimlerin, ravilerin ruhları için, bu kita okuduğumuz kitapların müelliflerinin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve iltial eylemiş olan cümle sevdiklerinin yakınlarının ruhları için ve hayatta olanlarımızın da cümleten sıhhat, afiyet ve selamet saadet üzere olmamız için bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Başta metnini okumuş olduğum hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimiz Küvrümüştarki, zikrullahi, alemli iman, Allahu Teala Hazretlerini zikrelemek, almak, yad etmek, imanın alametidir, bayrağıdır. Ve beraetin minen nifak, nifaktan münasiptikten beraat be, e, beraatıdır. Yani münafık olmamanın alametidir. Ve hisnum şeytan şeytandan hıfz-ı himaye ve koruma içine alan bir kale gibidir. Ve hirzum minen nar ve insanı cehennem azabından kurtaran bir tedbir ve çaredir. Zikr zikir Allahu Teala Hazretlerini zikretmek. Çeşitli şekillerle olur. Manası anmak demek. Anmak illa olur, kalpten olur, düşünmek suretiyle olur. Sonra çeşitli tarzlarda insan anar. Mesela nimet zamanında şükrederek anar musibet zamanında sabrederek anar. Sadece dil ile söylemekte bir çeşit fikirdir. insanın İnsanın hatirasında, hafızasında Allahu Teala Hazretlerinin fikri, düşüncesi, onun bizi gördüğüne dair, amellerimizi kontrol ettiğine dair, bize bizden yakın olduğuna dair duygusu da o da bir çeşit sikirdir. A bunların hepsi ama burada zikredilen bilhassa dil ile Allah Allah demek, la ilahe illallah demek, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demek bilhassa bu imanın alametidir. Yani mümin olan Allahu Teala Hazretlerini çok zikreder. imanın alameti odur. Ve beraetün minen münafıklık, münafıklık da Allah'ı zikretmemek şeklinde insanı öyle bir duruma düşürür. İnsan Allah'ı zikrediyorsa münafıklıktan da beraat etmiş olur. Yani bu adam münafık değil değil diye hükmedilir. Belli olur. O bakımdan insanın böyle Allah Teala Hazretleri'ni zikretmesi onun münafıklıktan uzak olduğunun bir alametidir. Ve hisnün min ve şeytan İnsanı çeşitli şekillerde aldatmak ister. İçinden, dışından, çevresinden, sağından, solundan, önünden, ardından gelir. Ona karşı bir kaledir. İnsan zikrullaha sığındığı zaman şeytanın şerinden hıfzı himayede olur. Şeytanın insana doğrudan doğruya gelmesi, Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, şeytan... İnsanın önünden gelecek, ardından gelecek, sağından gelecek, solundan gelecek, onu aldatacak, şükretmekten, zikretmekten alıkoyacak. Önünden gelmesi nedir şeytanın? Dobra dobra aşikare gelip günahı yap demesidir. Şu içkiyi iç, şu günahı işle, şu hırsızlığı yap tarzında doğrudan doğruya insanı şerre, kötülüğe, günaha teşvik etmesi önünden gelmesi. Ardından gelmesi hiç sezdirmeden, anlatmadan, belli etmeden gizli teşvik etmesidir. Farkına varmadan insan şeytanın şeyi olur fakat e, sezmez onu. Sağından gelmesi surete haktan görünmesidir. Yani sanki teklif edilen şey Müslümanlığa uygunmuş, Müslümanlığın aslından esasındanmış gibi bir duygu ile öyle aldatır bazen insanları. İşte mesela canım camiye gitme. Niye? E, camiye gidersen herkes görür ibadet yaptığını. Gösteriş olur, riya olur. Evinde kıl namazı. Riya olmaz. Daha iyi olur evinde kılman. Evinde kılarsan kimse e, sana bir şey demez. İhlasa daha uygundur. Hem boynunu bükersin yalvarırsın yakarırsın filan. E, böyle mantıklı gibi görünüyor ama aslında seni cemaatten koparmak istiyor. Biz biz kendi aklımızla mantığımızla hareket etmiyoruz. Resulullah'ın bize tavsiyelerine göre hareket ediyoruz. Resulullah bize camiye gelmeyi tembih etmiş mi, etmemiş mi? Cemaatten ayrılmamayı tembih etmiş mi, etmemiş mi? Cemaatten kopmamayı söylemiş mi, söylememiş mi? Mühim olan odur. Biz ona göre hareket ederiz. Yani kendimiz başka başka mantıklarla Yürürsek insanlar çeşit çeşit şeyleri, yasakları, mantıklarıyla meşrulaştırırlar. Çeşit çeşit farzları da mantıklarıyla yok hale getirebilirler. Mesela bugünümüzde hep duyuyoruz gençlerimiz arasında, bazı Müslümanlar arasında bir şey var ki, efendim işte cuma namazı kılınmaz. E canım Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de, Ey iman edenler! Cuma için namaza davet olunduğu zaman, seslenildiği zaman, ezan okunulduğu zaman Allah'ın zikrine koşun, alışverişi bırakın demedi mi? Ya eyhellezine amenu izadudiye lis salati min yami'il cumati fes'a ila zikrillah. Ila zikrillahi ve zerul bey' Alışverişi bırakın, Allah'ı zikretmeye, namaz kılmaya koşun diye söylemedi mi? Söyledi. E bu ayet Kerim Kur'an-ı Kerim'de var mı? Var. Cuma suresinin sonlarında bu ayet kerime var. E bu ayetin hükmü kalktı mı? Bu ayet şimdi hükümden kalktı mı? Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle şey? Yani o hükmü bir ara olup da şimdi artık zaman değişti olmaz diyebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı kıyamete kadar bakidir. E o halde sen bu namazı kılmayacaksın ama Allahu Teala Hazretlerine nasıl cevap vereceksin? Yani yarın mahkeme Kübra kurulacak. İnsana ilk önce namazdan sorgu sual açılacakmış. Namazları ne yaptın, kıldın mı, kılmadın mı diye. E tabi cuma namazı mühim namazlardan birisi. Nasıl cevap vereceğiz Cuma'yı kılma. Efendim işte imam maaşlı olduğundan, işte takvaya uygun olmadığından veyahut işte imame beyat meselesinden, büyük imamet meselesinden, şuradan buradan bir şeyler söyleyecek ama bak sağlam bir mantık değil. Çünkü ortada bir farz var. Senin söylediğin hep zıvır zıvır laf geveleme tarzında oluyor. İşte böyle aldatır şeytan. Efendim burası darı harktir binanıle. Şu haramı yiyebilirsin. Başkasının malını alabilirsin. Böyle diyenler var. Yani burası darı İslam mıdır, darı hark mıdır bilen? E, o zaman e, başkasının malını al, aldat, faiz ye, efendim bilmem, namaz kılma, şey yapma. Yani Müslümanlığın farzları birer ikişer gidiyor. Nasıl gidiyor? Şeytan sağdan geliyor. Yani sureti haktan görünerek aldatıyor. Sondan gelişi de işte e, şerri, e, şer olarak söylemek suretiyle. Demek ki... Şeytandan korunmanın manevi çarelerinden birisi de allah Teala Hazretlerini zikretmek imiş. allah Teala Hazretlerini zikretti mi şeytan ondan uzaklaşıyor veyahut ona tesir yapamıyor. Hadis-i şeriflerde okuduk, daha önceden duyduk ki ezan okunduğu zaman şeytan ezanın duyulmadığı yere kadar kaçarmış. Bitince gene gelirmiş. Kahmet getirilince tekrar kahmetin duyulmadığı yere kadar kaçarmış, tekrar gelirmiş. Hadis-i şeriflerde sahih hadis-i şeriflerde böyle buyuruluyor. Demek ki, La ilahe illallah demeye, Eşhedü en la ilahe illallah demeye, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah demeye filan tamir yok. Açıp gidiyor uzaklara. E, i̇nsan bunu daima kalbinde derse, demek ki, şeytan musallat olamıyor. Ve hirzun minannâ ve cehennemden de koruyucu bir tedbirdir. İnsan, neden? Allah dediği zaman, Allahü Teala Hazretlerinin sevgisine nail olur. İnsan Allahu Teala Hazretlerini zikredince Allahu Teala da onu zikredermiş. Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Yani bir kul Allahu Teala Hazretlerini andığı zaman eğer yalnız başına kendi kendine anıyorsa ben de onu kendim anarım. Eğer kulum topluluk içinde beni anıyorsa toplulukla beraber anıyorsa ben de onu bir daha hayırlı topluluğun önünde anarım. Bak Herhalde o to hayırlı topluluk yakın melekleri, mukarreb melekleri oluyor. Bak, benim dünyada şu kulum, beni topluluğa karşı zikretti, andı. O kulum şöyle meziyetli, böyle iyi, böyle yüksek, salih kuldur diye meleklere met edecek allah Teala Hazretleri. Böyle olunca tabi Allahu Teala Hazretlerinin zikretmesi, sevmesi meydana geliyor. Rahmeti rahmetine vesile oluyor insan bu bakımdan cehennemden kurtulmasına sebep ve vesile bulmuş oluyor zikir etmek suretiyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden yine rivayet olunmuş ki kâle resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ela ünebbi'ukum bi hayr-i amalikum size amellerinizin en hayırlısını haber vereceğim dikkat edin Gözünüzü açın, ağah olun, mütenebbih olun. Size amellerinizin en hayırlısını bildireceğim buyurmuş. Ve ezkaha inde melekiküm, melekik muktedir olan Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda en pak olan ameli size haber vereceğim. Ve erfa öha fi derecatiküm, de, sizin derecenizi en çok arttıracak ameli size haber vereceğim. Ve hayrülle küm min infakiz zehbi ver bırakı altın gümüş harcamak suretiyle sadaka vermek hayır yapmak suretiyle kazanacağınız sevaplardan daha hayırlı olan bir ameli haber vereceğim. Ve hayrülle küm min entel kavu adu veküm küm fetadri bu ayna ve yadri bu ayna Ve sizin Düşman ile karşılaşmanızdan, savaşmanızdan, sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizin boynunu vurmanızdan da hayırlı olan ameli size haber vereceğim. Nedir? Zikrullahi Allahu Teala Hazretlerini zikretmektir. Neden? Allahu Teala Hazretlerini insan zikretti mi? İşte demi söylediğimiz usul ve yol ile insanın gönlünde marifetullah meydana geliyor. Muhabbetullah meydana geliyor ve Allahu Teala Hazretleri o kulu seviyor. O kulun günahlarını affum mağfiretine sebep oluyor. O bakımdan bütün bunların hepsinden önde geliyor. Yine Ebu Cafer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki, "Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, eşeddül a'mali selasetun. Amellerin en kuvvetlileri üç tanedir." amel dediğimiz, yani kulların yaptığı ibadetler, işler, fiiller. Bunların en kuvvetlisi üç tanedir. İnsaf-ı min nefsihi Adamın, kişinin kendi içinde adaletli olması. Yani kalbinden gelme, içinden doğma bir adalet duygusu. Hiç kimseye haksızlık etmiyor. Kendi lehine de olsa, aleyhine de olsa, yakınlarının lehine de olsa, aleyhine de olsa, terazi elinde adaletle hareket ediyor, ölçülü hareket ediyor. Kimseye haksızlık etmiyor. Bu amellerin en kuvvetlilerindendir. Allah adil kulları sever. Adalet, güzel huyların en önde gelenlerinden birisidir. Bu dünyanın ayakta durması adaletledir. Şu cemiyet hayatının muntazam çalışması adalet iledir. İnsanlar adalet duygusunu kaybettiler mi? O zaman işin önünü sonunu bulmak mümkün değildir. Karma karışık olur. Herkes kendisi için çalışır. Herkes kendi kesesini doldurmaya kalkar. Herkes başkasını ezer. Kendi rahatına bakar. Başkasının kemiği üzerine, eti üzerine, terriyadı figanı üzerine kendi rahatını, saadetini bina etmeye kalkar. Birisi adaletli olması insan ama bu adalet nereden gelecek? Baskıyla olmayacak. Yani kanun kuvvetiyle, efendim bir kırbaç zoruyla, kılıç korkusuyla, hapis korkusuyla filan olursa bu zorlama olur. Öyle olmadığını beyan etmek için allah Alem, min nefsi diyor. İçinden gelecek. Yani kanun adamı da olmasa, kırbaçlı bir kimse de olmasa, yakalanma korkusu, tehlikesi de olmasa o gene adaletli davranacak. Müslüman Böyle davranırsa, böyle yaptığı adalet, sırf Allah rızası için olmuş oluyor. Kimsenin olmadığı yerde insan niçin günah işlemez, niçin haksızlık yapmaz, niye başkasının malını almaz, niçin başkasına zulmetmez, niye öldürmez, asmaz, kesmez? İmandan, imansızların neler yaptığını gördük. Yani iman olmadı mı, iman olmadı mı mahvoluyor cemiyet. Birazcık Allahu Teala hazretleri kıyısından, köşesinden gösterdi. Yani. Ey, ey Müslümanlar, ey Müslümanlar! Siz çok şaşırdınız, dedelerinizi unuttunuz. Dedeleriniz şurada ne kadar güzel, mükemmel bir cemiyet hayatı kurmuştu. Ne kadar mutlu, mesut yaşamaktaydınız. Siz saadetin nerede olduğunu şaşırmaya başladınız. İmanı bir tarafa koyup da sandınız ki, efendim, teknolojik gelişmeyle, modern hayatla vesaireyle mesut olacaksınız. İş sandığınız gibi değil, her şeyin temeli, Hatta teknolojinin bile temeli, teknoloji bile gelmez. Adam fabrikayı 400 gün çalışmaz ki, çalıştırmaz ki, fabrikada 400 gün çalışmaz ki, mühendis vazifesini 400 gün yapmaz ki, iman olmazsa, insaf olmazsa, adalet duygusu olmazsa, siz onu unuttunuz, sandınız ki, efendim şeklinize, şemalinize biraz şekil düzen vermekle, saçınızı, başınızı taramakla, kılık kıyafetle, dış görünüşle. İş çözelecek. Bak imanı bırakırsanız başınıza neler gelir. Görün. O eskiye ait bir şey değildir. Ha, eskidenmiş o anarşi, manerşi. Her şey düzelirmiş bak. Öyle değil. İman gitti mi? İnanç gitti mi? Ahlak, terbiye gitti mi? O zaman insanların önünü hiçbir şeyle alamıyorsun. İnsanlar birbirlerini aç kurplardan daha beter yip parçalama durumuna geliyorlar. Onun için kanun kuvveti bir noktada insana hakim olur. Etrafa iki tarafa bakar adam. Polis yok. Yapacağını gene yapar. İki tarafa bakar. Polis yok. Çalacağını gene çalar. Adamın gözünü ver, başka şeyle meşgul eder. Cebinden parasını alır. Geçen gün anlatıyor birisi. Cebime külliyetli miktarda para koydum diyor. Eve getireceğim. Ama külliyetli para olduğundan çaldırmayayım diye diyor. Otobüse girdim. Şöyle diyor. Paranın üstüne kolumu büküp Şöyle yaptım diyor, şöyle de tuttum şeyi diyor. Para diyor, pazumun altında. Yani mümkün değil o durumdayken şey yapmak. Çok da dikkat ediyorum etrafımdaki şahıslara falan diyor. Bir tane önüme bir şüpheli adam geldi diyor. Ondan biraz şüphelendim ama diyor. Hiç yüzüme bakmıyor diyor, daima başka tarafa bakıyor diyor. Nihayet bir durağa geldik, dur, bin, in falan derken bir çalkanma oldu, bir şey oldu diyor. İndi diyor. Ya bir iki durak sonra da ben indim diyor. Ama burada hep bastırıyorum parayı diyor. Parayı çaldırmadım derken diyor. Bir de baktım pantolon cebimde 650 küsür lira vardı diyor. O gitmiş diyor. Kaş göz arasında hırsızlık olmasın diye düşünüp durduğu halde insan yani önü öne alınmasın. İnsanların en iyisi insanların en iyisi vicdanına bir polis koymak. Onun için burada işte diyor ki İnsaful raculü min nefsihî. Nefsinden gelecek, kendi içinden gelecek insafı, adalet duygusu. O içeriden gelmedi mi? <gülüyor> de, tavsiye etmek de olmuyor. Birincisi buymuş en kuvvetli amellerden. Yani en faydalı sevaplı amellerden. Ve muvasatül ehî fil mal Müslüman kardeşini malından ne faydalandırmak yani ona senin paran var, pulun var, zenginsin. O da fakir fukara aç açık, yiyeceği yok, yiyecek vermek. Yiyeceği yok, yiyecek sağlamak. Efendim, aç açık kapatma. Efendim soğukta donuyor, şey yapıyor. ihtiyacı <gülüyor> gidermek. Hasta tedavi etmek gibi senin maddi imkanından onu onu kollayıp gözetmen. Şimdi bu malcanın yongası olduğundan kolay olmuyor. Yani Adama bin rekat namaz kıl dersen kılıyor. Bin rekat namaz kıl diyorsun kılıyor. Ama bin lira para ver dediğin zaman vermiyor. Yani şurada bir hayır işi var. Parayı ver dedin mi para vermek zor geliyor insanlara. Bu zikirle ilgili hadis-i şerif geçti ya. Şimdi İstanbul'da meşhur bir hoca efendi var. Ali Yakup Hoca derler. Çok nükteden bir adamdır. Yani edebiyatı, şeyi kuvvetli bir kimse Allah selamet versin. Bağdat'taymış, Bağdat'ta zenginin birisi gelmiş, hocam demiş, zikri nasıl yapayım demiş. Allah, Allah mı diyeyim, her Allah dedikten sonra arkasından Celle Celaluhu da diyeyim mi? Allah, Allah, Allah, Allah mı diyeyim, Celle Celaluhu da mı diyeyim filan. Başını sallamış, sen demiş, Allah de desen kabul olmaz, Celle Celaluhu desen de kabul olmaz demiş. Tabii şaşırmış. Sen demiş böyle edeceksin demiş. Para vermeyi gösteriyor eliyle. Yani sen para sayacaksın. Çünkü zenginmiş adam. Yani sen öyle Allah Allah deyip de böyle ibadet yapıyorum duygusu içinde oh rahatlayacaksın. Ondan sonra asıl mal ile yapman gerekli vazifeleri ihmal edeceksin. Nasıl olsa ben zikir ettim tesbih çektim filan diye ona işaret etmek istemiş. Yoksa tabi kim Allah derse kabul olur da Şaka yapmış yani Hoca Efendi, senin diyor, senin zikrin diyor keserin ağzını açıp parayı böyle saymandır, diye böyle yapmış. Hoşuma gitti şey, işaret ettiği nokta. Para vermek zor geliyor, mal vermek zor geliyor. Dün akşam bir evdeydik, küçük çocuk var, maşallah dedesi İslam'ın şartını öğretmiş, iki yaşında mıdır, iki buçuk yaşında mıdır? Efendim, e, sureleri öğretmiş, Fatiha'yı öğretmiş, hepsini okuyor, şey yapıyor filan elini öptüyor, öpüyor geliyor insan. Şöyle yapıyor, yapıyor. Hepsi gayet serbest. Güzel yetişmiş yani torun. Gayet güzel yapıyor. Elinde şeker vardı. Birkaç tane şeker çokça yedi. Bir şeker ağzında var. Bir tanesi elinde duruyor. Şu şekeri de ben alayım dedim. Baktım kaşları çatıldı. "Ver bakalım şu şekeri." dedim. Hemen o başladı bağırma. ve kaşlarını çatma. İnsan ol böyle işte yani. Mala geldi mi, lafa geldi mi oluyor da maddi fedakarlık kolay yapılamıyor. Burada da onun için insanın adaletli olması bir, malından Müslüman kardeşine yardım etmesi iki, mühim amellerden, kuvvetli, kıymetli amellerden birisi olarak bu da zikredilmiş. Onun için elimizden geldiği kadar bu tarafa da dikkat edeceğiz. Bir, Tüccar vardı, evimize misafir gelmişti. Arap memleketlerinin birinden ama çok böyle görgülü, tecrübeli, bilgili o söylemişti. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bina etmiş. Ben kitaplarda okumadım, ondan duydum. Bina ettikten sonra da her köşesinde bin rekat namaz kılmış. Bin rekat, bin rekat, bin rekat, bin rekat, dört bin rekat namaz kılmış. Tabii Kabe'de o mübarek mahalde, sonra kılan İbrahim Halilullah aleyhisselam, Allah'ın sevgili peygamberi, kılınan namaz, en güzel kıymetli ibadetlerden birisi, elini kaldırmış, demiş ki, ya Rabbi ben bu ameli yaptım, sen kabul eyle, acaba bundan senin indinde daha sevimli, daha kıymetli bir amel var mıdır? Bundan daha çok hoşuna giden bir amel var mıdır? Vahiy gelmiş ki, ey İbrahim, evet vardır, nedir yarabbi, bir aç, fakir yoksulun kursağında bir lokma yemek. Neden? Çünkü sen namaz kıldığın zaman kendin için kılıyorsun, yemek yedirdiğin zaman bir başkasına faydan oluyor. Yani namazda sırf kendine fayda var, ama ötekisinde başkasına yönelik bir fayda var. Müslümanlıkta başkalarına yönelmiş olan faydalar daha üstün tutulmuştur. Yani bir insanın kendisi için yaptığı işlerden başkalarına faydaya yönelik olan işler daha kıymetlidir. Hadis-i Şerif'te geçmiştir ve okumuşuzdur ki buradaki daha önceki derslerden, hayrun <gülüyor> النَّاسِ اَنْ lin لِنَّاسِ İnsanların daha hayırlıları, insanlara nispeten faydası daha çok olanlardır. Yani hepsi iyi insan olsalar bile bunların dereceleri nasıl ölçülecek? Hangisi insanlara daha faydalı olabiliyorsa, o ötekisinden biraz daha yüksek mertebe bakımında. Az faydası olan derece bakımından aşağı, çok faydası olan daha yukarıdadır. Onun için biz yaptığımız işleri biraz da Müslüman kardeşlerimizi, cemiyetimizi, cemaatimizi düşünerek yapacağız. Yani başkalarına zarar vermek şöyle dursun, mümkün olduğu kadar fayda verecek bir mekanizma kurmaya çalışacağız. O tarzda çalışacağız. E bu fayda vermenin çeşitleri vardır. Bir çeşidi mesela işte acı, acıkmış ise lokma yedirmektir. Bu devirde bunun kıymeti biraz azaldı. Çünkü elhamdülillah bizim memleketimiz için. E, bol yani herkesin evinde az çok hiçbir şey olmasa bir ekmeği vardır. Bizim ekmeğimiz de elhamdülillah içinde her çeşit besleyici madde olduğundan sırf ekmek yese insan tuzu bile vardır yani. Tuzu bile içine konulmuştur. Sadece ekmeği yese insan beslenir. İçine bilmem belediyenin mecbur koyduğu çeşitli maddeler, ilaveler, şunlar bunlar. Pamuk gibi bir ekmek yumuşacık, efendim, mis gibi kızarmış filan. Yeter. O bakımdan yani insanların aç kalıp da böyle kıvranması gibi durum başka memleketlerde var. Hindistan'da mesela ahalinin yüzde bilmem otuzlu filan açmış. Efendim Afrika'da Büyük ölçüde açlıklar oluyor, insanlar, hayvanlar kırılıyor, her zaman resimlerini görüyoruz, böyle bir deri bir kemik kalmış insanların. Şeyde anlattılar, İstanbul'da anlattılar, bir zat, ben dedi, Bulgaristan'dan gelmiş zavallı, <gülüyor> Yunanlılar beni esir aldılar dedi. Esir kamplarında dedi, çok sıkıntılar çektik hocam dedi. 10 gün hiç yemek yemeden durdum dedi. 10 gün. Nasıl oluyor dedim? Hocam dedi insan ilk önce dedi bir açlık duyuyor dedi. Ondan sonra açlığı unutuyor dedi. Her şey, her şey donuklaşıyor dedi. Tatsızlaşıyor dedi. Hiçbir his duymuyor insan dedi. Yani böyle açlık hani karnının zil çalması falan gibi bir şey yok. Bir hissizlik, bir duygusuzluk, bir alakasızlık. Yani mumun yavaş yavaş zayıflaması gibi zayıflıyor dedi. Böyle dedi, bir sahneyi hiç unutmuyorum dedi. Esir kampındaki köşede dedi, baktık Yunan askerleri yemek yiyorlar. Orada masa kurmuşlar, karpuz falan kesmişler, yiyorlar dedi. Biz de köşeye saklandık dedi, Görüyor, gözetliyoruz onları uzaktan. Yediler içtiler dedi, ondan sonra gittiler dedi. Kendisinin tabiri yani durumun ne kadar acı olduğunu anlatmak bakımından ben söylüyorum. Hani hocam dedi, böyle kırda bayırda insan pikniğe gittiği zaman bazen bir köpek gelir. Sen böyle lokmayı yerken eline bakar, ağzına götürüşüne bakar, böyle takip eder falan dedi. Öyle takip ediyorduk dedi, onların lokmalarını dedi uzaktan dedi. Onlar gittiler dedi, ondan sonra hadi onların yerlere attığı artıkları, karpuz kabuklarını vesairelerini... Yemek üzere. Yani bunları şu bakımdan anlatıyorum. Olunca bilmiyor insan kadirinin kıymetini ama olmayınca çok acı şey. Olmayan yerler için çok zor. Bizim memleket için hasılı çok büyük bir mesele değil. Açlık. Eh giyimle de, giyimin de çeşidi bol. Eskiden anlattılar bana burada bir alim tanıdığımız var. iki üç durak ileride oturur. Bir diyor bayram gününde diyor çocukken hiç unutmuyorum diyor. Babamlar nereden bulmuşlarsa bir şeker çuvalı bulmuşlar diyor. Şeker çuvalı. Şeker çuvalından benim dizimin altına kadar bir don yapmışlar ayağıma diyor. Evden diyor bayramlık şeker çuvalının bezinden kesmişler. Aşağı kadar değil, dizinin biraz altına kadar gelecek bir yarım don yapmışlar. Ben onu giydim sokağa çıktım, cakamdan diyor, kimse yanıma yanaşamıyordu diyor, o kadar böyle kendimi lüks fiyakalı iyi giyinmiş gibi görüyordum diyor öteki çocukların yanında. Çünkü şey yok diyor, dokuma yok, bez yok vesaire yok diyor. Yani demek ki biz o, o durumu da atlatmışız. Şimdi elhamdülillah dokuma tezgahları evet. harlı çalışıyor. Beğendiğin beğenmediğin çeşit çeşit kumaşlar, 50 liradan 50 bin liraya kadar efendim. yünler, orlonlar, perlonlar Çeşit çeşit şeyler var. Bu da mühim değil. Şimdi bu devirde bilmiyorum yani yerine göre bana geliyor ki en mühim hizmet insanlara hakkı söylemek. Hakkı tevzi etmek. Bu devirde en en muhtaç oldukları şey insanların Allah'ın azabından, gazabından hiç haberi yok. Hiç haberi yok. Vur patlasın, çal oynasın paltır küldür yuvarlanıp gidiyorlar. Allah'tan korkmak, Allah'ın efendim ahirette insanları hesaba çekeceği, zerre kadar hayrı varsa onun hesaba gireceği, zerre kadar şerri varsa onun muhakkak hesap edileceği bu gibi şeylerden hiç haberi yok. Unutmuş şeyi. Öyle insanlar var ki efendim yıkanması gerektiğini unutmuş. Öyle insan var ki haram helal neymiş, Kur'an-ı Kerim neymiş onu unutmuş. Öyle insanlar var ki peygamberin adını soruyorsun bilmiyor. Peygamber'in kimseyi diyorsun? Yani isimlerden bir iki isim sayıyor. Yok ya o değil diyorsun, bu değil diyorsun. Doğrusunu sayamıyor yani, söyleyemiyor. Benim peygamberim falanca şahıstır diyemiyor. Onun için bu devirde herhalde en iyi işare insanlara hak yola çıkıyor. İlimlerden bir iki isim sayıyor. Yok ya o değil diyorsun, bu değil diyorsun. Doğrusunu sayamıyor yani, söyleyemiyor. ''Benim peygamberim falanca şahıstır.'' diyemiyor. Onun için bu devirde herhalde en iyi işare insanları hak yola çekmek için gayret etmek, o gayretlere yardımcı olmak, o çeşit şeyleri, faaliyetleri desteklemek, o müesseselere efendim yardım etmek, çocuklarımızı o hususta yetiştirmek için azami gayret sarf etmek. Neden? İmanlı değil miyiz, mümin değil miyiz? Şimdi bu kafir olarak yetişirse, Dininden habersiz olarak geçecekse ahirette cehenneme gitmeyecek mi? Bir cehenneme gidecek. Sen bunu ye, cayır cayır şöyle yandığını düşün. Ateşlerin içinde. Gönlün yüreğin nasıl dayanacak? Yani buna bir lokma vermek mi iyi? Yoksa onu o cehennem ateşinden korumak, kurtarmak mı daha iyi? Binaenaleyh hepimizin elimizden geldiği kadar insanların bu hidayete gelmesi hususunda, hak yolu bulması hususunda, kendi yakınlarımızdan başlayarak bir irşat çalışması, bir öğretme çalışması, bir hakkı tavsiye etme, sabrı tavsiye etme çalışması, emri maruf, nehi münker çalışması yapmamız lazım. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız ne kadar şiddetli ayeti kerimeler, hadisi şerifler geçti. Emri maruf, nehi münker, Müslümanın asli vazifelerinden biri diye geçtiğimiz derslerde ne kadar zikreyledik onları. Şimdi bu hadisi şerifin üçüncü bölümüne geliyoruz. Buyurmuştu ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz amellerin en güçlü kuvvetlisi üç tanesidir. Birisi insanın kendi içinden doğma gelme bir adalet duygusu, ikincisi Müslüman kardeşinin malından istifade ettirmesi, ona yardım eylemesi, üçüncüsü de zikrullahı teala, Allahu Teala Hazretlerini zikretmesi. Muazibni Cebel Radıyallahu ahten yine rivayet edilmiş ki Kale ma amilebnu ademe amelen encalehu min azabil lahi teala min Adem oğlu yani insanlar kendisine Allah'ın azabından kurtaracak Allah'ı zikretme ibadetinden daha kıymetli kuvvetli bir ibadet yapmadı. Yani insanı Allah'ın azabından koruyacak ibadetlerin faaliyetlerin başında en çok kurtarıcı mahiyette kurtarıcılık vasfı en yüksek olan Allah'ı zikretmektir. Bunun üzerine sordular ona, dediler ki, kıyla belal cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmekten etmek de değil mi yani daha üstün değil mi bundan? Zikirullah mı daha üstün? Allah Allah yolunda cihad etmek bundan üstün değil mi? kale vele cihadu fi sabilillah Allah yolunda cihad etmek etmekte bundan aşağı mertebede kalır. Allah'ı zikretmek cihattan da üstündür. Liannallaha teala yekulu çünkü Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki vele zikrullahi ekber. Allahu Teala Hazretlerini zikretmek en büyük ibadettir diye buyuruyor diye ayet kerimeden işaret eylemiş. O manada Hasan Basri'den rivayet edildiğine göre e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sormuşlar: Ya Resulallah eyül amel amellerin en hayırlısı hangisidir? Ya Resulallah diye sormuşlar. Galen temute ve lisanüke rat bun senin kal dilin, dilin Allahu Teala hazretlerini zikretmekle terü taze iken o hal ile ölmen. Yani Allah Allah Allah Allah diyerek ölmen. Bu hususta pek çok hadisi şerifler, ayeti kerimeler var. Geçen gün yanıma bir kitap aldım, 111 tane hadisi şerif okudum ki hepsi Allahu Teala Hazretlerine zikretmenin insana sağladığı faydaları anlatıyor. Mesela sabahları insan burada namaz kılanlar bilirler ki La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitu ve ala küllü şeyin kadir. On defa diyoruz, insana on hasene verilmiş on seyyyesi serilirmiş, on derece yükseltilirmiş, yani haddi hesabı yok kazandığı ecirlerin insanı. Onun için Allahu Teala Hazretleri cümlemizi dilini zikirli eylesin, kalbini şükürlü eylesin. Allahu Teala Hazretleri hatırından Çıkmayan, daima onun kendisini gördüğünü bilen kimseler eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malum bir gün oturuyor idi ashabıyla. Beyaz elbiseli, tertemiz giyimli bir muhterem zat geldi. Ta Resulullah'ın yanına kadar oturdu, dizi dizine değecek gibi yakın oturdu. Herkes de şaşırdı bu ne samimiyet gibi hani oraya kadar nasıl geldi böyle oturdu diye. Çünkü Resulullah'tan herkes heybet ile, hürmet ile şey yaparlardı, çekinirlerdi yani öyle. Hatta gözünü kaldırıp da yüzüne böyle çoğu ona olan ihtiramlarından bakamazlarmış yani. Ebu Bekri Sıddık, Ömer'ül Faruk bakabilirmiş, başkaları bakamazmış. O geldi öyle oturdu. Dizi dizine değecek gibi yakın bir şekilde oturdu. Sordu. Ya Resulullah bana İslam'ın ne olduğunu haber ver dedi. Peygamber Efendimiz de ona İslam'ın şartlarını saydı. İslam şudur, şudur, şudur, şudur, şudur. İmanın şa imandan haber ver bana ya Resulullah dedi. İmanın şartlarını da saydı Resulullah Efendimiz. İman Allah'a inanmaktır, meleklere, kitaplara, şeylere inanmaktır diye onları da saydı. Şimdi saydıkça doğru söyledin diyordu şahıs. Dinliyor, dinliyor cevabı. Doğru söyledin. E i̇mandan söyle, imana söyleyince doğru söyledin diyordu. Ashab-ı kiram da şaşırıyorlardı. Bu ne samimiyet? Geldi, oturdu. beyaz elbisesi var, tanıdığımız bir kimse değil, yabancı bir insan. Ama beyaz elbisesi mi olur? Uzaktan tozlu, topraklı, çölden gelen bir insanın üstünde beyazlık kalır mı? Yani muhakkak tozlanmış, toplar, topraklanmış olması lazım. Tanımadıkları da bir kimse, cevapları da böyle e, tasdik ediyor. Evet doğru söyledin filan diyor. Sonunda son sorusunu sordu. E, peki ihsan nedir ya Resulallah diye sordu. İhsan demek Arapçada güzel yapmak demek. Yani ihsan çok çeşitli şeylerde olur da buradaki muradı ibadetteki ihsan. Yani iyi kulluk, iyi ibadet ve taatte en güzel yapmak nasıl olur? diye sordu Peygamber Efendimize ihsanı. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el ihsanu entabu dallah kienneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yerake. İhsan senin Allahu Teala Hazretlerini görüyormuşça ona ibadet etmendir. Sanki karşındaymış da görüyormuşsun gibi ona öyle ibadet etmendir. فَاِلَّمْتَكُنْ fe فَاِنَّهُ يَرَاكِ Çünkü sen onu göremiyorsun ama o senin yakınında ve seni görüyor. O seni görüyor. İşte bu ibadetin, Allah'a ibadet etmenin en yüksek mertebesi. Yani bir insanın böyle Allah'ı hatırlaması, hatırından çıkarmaması, dilini boş şeylerle meşgul etmeyip, Allah'ın zikriyle, hakkın zikriyle meşgul etmesi. Şimdi yolda yürüyorsun. Başka bir işin yok. E, dilin boş duruyor, Allah de. Bir yerde oturuyorsun, bir şey bekliyorsun, başka bir işin yok, Allah de. Böyle Allah'ı zikretmek ve Allah'ı görüyormuşça ibadet etmek. İnsan bu mertebeye yükselebilirse, Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu bilirse ve ona göre hareketlerini tazim ederse, konuşması ona göre olur, dinlemesi ona göre olur, ibadeti ona göre olur. Allahu Ekber dediği zaman, namaza durduğu zaman, huzur-i ilahide olan bir insan nasıl ermez yani? Nasıl olur da kendinden geçmez. İşte böyle tarif etti ihsanı da Peygamber Efendimiz bize, ondan sonra o şahıs doğru söylediğinde dedi, ayrıldı gitti. Allah Allah! Kim bu? Peygamber Efendimiz sordu, kim bu biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilirdiler. Bu dedi Cebrail aleyhisselamdı. Cebrail aleyhisselamdı, geldi size dininizi öğretmekte Bahane olsun diye bu soruları ondan sordu dedi. Cebrail aleyhisselam. Tabi başkası yanaşamaz, başkası öyle doğru söyledin diyemez kolay kolay. Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelmiş. Onun için bu hadisi şerife hadisi Cibril derler. Cebrail hadisi derler. Ve en son şeyi bilhassa cümlesi fevkalade böyle bizim için önemlidir. Onun için Allahu Teala Hazretleri cümlemizi, cümlemizi böyle bu bakımdan vaktini iyi değerlendiren, uyanık kimselerden eylesin. <gülüyor> Malik ibn-i Dinar rahmetullahi aleyhde demiş ki, ''Mennem ye'nes hadisillahi azze ve celle an hadisil mahlûkîn'' Bir kimse ki, Allahu u Teala hazretleriyle söyleşmekten, kafil insanlarla söyleşmek peşinde. Ne demek bu? allah Teala Hazretleri ile söyleşmek ne? Yani Allah'ı zikretmek. Allah Allah Allah diyorsun. Sen Allah diyorsun, Allah da kulum kulum kulum diyor sen Allah dedikçe. Hadis-i şerifte öyle. E şimdi bu Allahu Teala Hazretleri ile böyle karşılıklı konuşmak, söyleşmek mi güzel? Mahlukatla oturup da kahvede laf yetiştirmek mi güzel mesela? Birisi mahlukun kelamı, ötekisi allah Teala Hazretleri ile söyleşmek. Diyor ki bu mübarek zat, bir kimse ki Allahu Teala Teala Hazretleriyle söyleşmekten, mahlukatla söyleşmeyi tercih ediyor. Yani zikrullahı bir yana bırakıyor da, boş boş laklakıyatla vakit geçiriyor demek bu. <gülüyor> Nedir o zaman o kimse? Fakat kalle ameluhu. İşi yok, işi boş geçiyor. Yani iş yapmıyor. Kalle <gülüyor> ameluhu. işi az ve amiye kalbuhu ve kalbi kör basiret gözü açık olsa böyle mi geçirir vakti ve daa ömrühu ve ömrünü boş yere ziyanına veriyor zayi ediyor ömrünü her insan her insan pişmanlık duyacakmış bu ömürde kafirlerin pişmanlığı günah işlediklerinden dolayı cennetteki insanlar da cennette çeşitli nimetleri görecekler ve onlara pişmanlık yok la havfun aleyhim ve lahum Korku yok, mahzun olmak yok. Fakat cennette bir hafif bir yürekleri yanacakmış, bir cızırtı, bir hasretlik olacakmış. Neden? Dünyada keşke o boş vakitlerde Allah'ı zikretmekle iyice geçirseydik diyeceklermiş. Cennet ehlinin bir şeyi, bir efendim böyle hasretli, iç yanması dünyada boş geçirdiği vakitlerden dolayı olacak imiş. Bir iki hadis-i şerif daha veya haberlerden okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki: "Lekul şeyin sakalun." Her şeyin bir perdahı, cilası vardır. Her şey cila kabul eder. Her şeyin bir cilası vardır ve sakalü'l kalbi zikrullahi taala. Kalbin de cilası zikrullah'tır. E kalp nerede neyin nesi? Kalp Türkçe gönül dediğimiz şey. İnsanın gönlü hani gönlüm bugün efendim, sıkıntılı veya gönlüm sana kırgın ve içim hiçbir şey istemiyor bugün filan deriz ya, yani insanın iç alemi gönül. Gönül bazen pırıl pırıl olur bazı kimselerde bazı kimselerde de efendim, kapkara olur. Gönül neden kara olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki bir insan bir günah işlerse gönlünde bir siyah nokta hasil eder o günah bir günah daha işlerse, bir benek daha hasıl olur. Böylece benekler azal, çoğala çoğala, o az az benekler, nokta nokta nokta kalbi karartır. Hatta öldürür. Yani çoğaldığı zaman, katılaşır. Kafirin kalbini mesela Kur'an-ı Kerim'de taşa benzetmiştir. Ve hiye kel hicareti ev eşeddu kasveten. O kafirlerin kalpleri taş gibidir. Hatta taştan da daha serttir. Diye Taştan da aşağı diye bildiriyor ayet kelimede kerimede, kafirin kalbini. Onun da gafleti var, onun da hatası var, onun da gıybeti, dedikodusu, şusu, busu, yapmaması gereken bir sürü işleri yapıyor. Sabahtan akşama, Allah affetsin, uyanıklık versin, yapmasınlar ama yapıyorlar. Kalp paslanıyor. Kalp paslanıyor, işte onun cilası da zikrullah. Yani o zikrullahla perdahlanıyor, temizleniyor kalbi cilalı, kalbi musaffa, kalbi pırıl pırıl iç alemi aydınlık nurlu bir insan oluyor. O zaman Allahu Teala Hazretleri mesela insanın gönlüne tecelli ediyor. Nazargahı ilahi Allah insanın gönlüne nazar ediyor pırıl pırıl olunca. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan diye şair öyle şey yapmış. Kalbini pak eyle diyor. masivallah'tan Allah'tan temizle, kirleri, pasları gider. Çünkü padişah saraya ev temiz olmadan girmez ki, gelmez ki, harap yere gelmez ki. Onun için Allahu Teala Hazretlerinin sana teveccüh etmesini, tecelli etmesini gönlüne istiyorsan kalbini temizle manasında şey yapmış. Burada da Peygamber Efendimiz kalbin zikrullah ile parıldayacağını belirtiyor. Tabii kalp parıldayınca insanın içi, içi uyanıp olunca Allah neler verir? O uzun izahı isteyen bir şey. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. An ibni Mesudir <gülüyor> radiyallahu anhu ennehu kal. İbn Mesud radiyallahu anh'ten rivayet olunmuş ki, Dedi ki, ekel aha اَهَدُكُمْ taamen. Sizden biriniz bir yemek yerse, فَلْيَكُلْ بِسْمِ اللّٰهِ Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim diye başlasın, öyle yesin. فَاِنْ نَسِيَ فِي Henye kul fi başında söylemeyi unuttuysa sonunda söylesin. Hatırına geldiği zaman söylesin. Bu ne oluyor? Bu da bir çeşit sikir oluyor. İşte bak sonra da Allah'ın adını anarak başlamış oluyorsun. Eğer insan başında Bismillahirrahmanirrahim demezse ekele ve meahu. Şeytan da onunla beraber yer. Ve iza zekere smallahi teala Allah'ın ismini zikrettiği zaman mena'a şeytane min bakiyeti taamihi öteki yemeğinden şeytanın geriye kalanından yemesine mani olur Allah-u Teala Hazretlerinin zikri en büyük ibadet oldu. Bunun deliği, çünkü bütün öbür ibadetlerin bir vakti vardır, belli bir miktarı vardır. Namaz, günün beş muayyen zamanında kılınır. Sabah namazı dört rekattır, öğle on rekattır filan diye belli bir rekatı vesairesi var. Fakat, şeye zikir için, belli bir miktar söylememiştir Allahu Teala Hazretleri. Belli bir zaman da söylememiştir. Yani şu zaman zikret, başka zaman zikretme. Şu kadar zikret, daha sonra zikretme dememiştir. Aksine, üstkürullah zikren kesira demiştir. Allahu Teala Hazretlerini çok zikredin demiştir. Yani her halinizde Allahu Teala Hazretlerini her zamanda zikredin buyurmuştur. Burada deniliyor ki insan ya taatte olur yani ibadet halinde olur veya masiyette olur yani günah halinde olur veya nimette olur yani şen şatır hoş hal olur veyahut şiddette olur yani sıkıntıda, darda, üzüntüde, gamda, kederde olur. Eğer taatte ise Allahu Teala Teala hazretlerine efendim, tevfikini refik ettiği için o tarzda zikretmeli. Ve yaptığı ibadetleri kabul eylemesini niyaz ederek zikretmelidir. Ya Rabbi, sen beni bu abeli işlemeye muvaffak eyledin. bunu kabul eyle, kusuruna bakma diye öyle niyaz etmeli, öyle zikretmelidir Allahu Teala Hazretleri taatda ise. Bir yerde söz olarak okudum ki, diyor ki Allahu Teala Hazretleri istemeyi vermeseydi, vermeyi istemeseydi sana istemek hasletini vermezdi, nasip etmezdi. Allah -u Teala Hazretleri madem sana ibadet etme nimetini vermiş, eh, o bir büyük nimettir. O haline hamd ile ve kusurumu bağışla ya Rabbim. Sana layık kulluk edemedim diye özrünü arz ederek onun kabulünü dile. Çünkü onun dergahına layık ameli kimse yapamaz. Yani bir hiçbir kul yoktur ki Allahu Teala Hazretlerinin azametine, celaline, şanına layık bir güzel ibadet edesin mümkün değil. Bizim ibadetlerimiz hep kusurlu kesirlidir ama ne yapalım? Allah işte bizi bu halimizde kabul eyle ya bir kusurumuza bakma diye tevazulu bir tavır alacak insan. Hocamız rahmetullah aleyh derdi ki Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. Ondan sonra Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Allahümme entesselam ve minke selam tebalik deyazdil celal ve ikram diyoruz. Niye hemen selam verir vermez istiğfar ediyoruz. Allah'a ibadetteydik ki, günahta değildik ki günah Niye böyle hemen selam verir vermez, estağfurullah çekiyoruz diye düşünürdüm diyor. Böyle anlatırdı bize. Sonradan aklıma geldi ki bizim ibadetlerimiz bile istiğfara muhtaç. Namaza dururuz, nice kusurlu şeyler düşünürüz, yalan yanlış yaparız, secdemizde, rükûmuzda, kıraatimizde nice hatalar vardır diye söylemişti. Rahmetullah Aleyhi. Eğer... İbadette insan, Ya Rabbi kusuruma bakma, kabul eyle, sana hamdü senalar olsun ki beni ibadetinde istiman ediyorsun. Bak, ya öteki günahlı kullar gibi günahta olsaydım halim nice olurdu falan diye halinin, kadirinin kıymetini bil. Ve inkâne fil masiyeti, eğer kişi günahda ise, yani günah durumunda ise, o zaman Allahü Teala Hazretlerine bu günahtan kurtulması için dua etmek, çırpınmak filan suretiyle zikrini o tarzda yapmalı, tevbe nasip etmesini istemeli. Çünkü tövbeyi de insana nasip eden Allahu Teala Hazretleridir. Kul tövbe dönmek demek. Kul yanlış yolundan dönecek ama döndürten Allah. Tevvap yani Allahü Teala Hazretleri kullarına tövbe etmezse, teveccüh etmezse yani kul kendisi o yoldan dönemez. Kulda bir edep olacak, bir güzel hal olacak, boyun büküklüğü olacak, yalvarma yakarma olacak. Bir yaşlı olacak. Bir pişmanlık olacak, Allah o zaman ona tevbeyi nasip eder. Yoksa burnunun doğrusuna gider, cehenneme yuvarlanır gider. Nasip etmez Allah tevbeyi, istemediği kula. Sevdiği kula nasip eder, onun için tevbe isteyecek. Bu kötü halden çıkmasını isteyecek. Anlattılar ki, yani sarhoşun birisi, gelmiş eski hoca efendilerden birisine, işte yolda böyle sallana sallana, elinde şişe yani, Gelmiş, Şimdi biraz konuşmuşlar, Hoca Efendi neler söylediyse, o olmuş. Bir tevbe, ondan sonra ertesi günden itibaren Hoca Efendi'nin Paris Mühendis bir talebesi olmuş, peşinden ayrılmamaya başlamış. Yani kendi kusurunu bilirse düzeltir insan. Ama benim neyim var canım, elbette filan gibi bir terbiyesiz tavır içinde olursa Allah o zaman tevbeyi nasip etmez. Çünkü Allah'ın tevbeye ihtiyacı yok, kulun tevbeye ihtiyacı var. Allah'ın kula ihtiyacı yok. Kulun Allah'a ihtiyacı var. Allah'ın bir şeye muhtaçlığı yok. Kulun cehennemden kurtulmaya ihtiyacı var, cennete girmeye ihtiyacı var. Onun için tedbir alması gerekiyor. Günahtaysa böyle davranacak. Ve in kana nimeti. Eğer nimet içindeyse ya Rabb'i çok şükür diyerek şükürle anacak Allah Teala Hazretlerini. Bir kimse Allah Teala Hazretlerine verdiği nimetlerden dolayı şükretmezse o Allah'a zikretmemiş demektir diye şey yapıyor. Yani zikirle şükür arasında bir irtibat var. Nimeti gördün mü? Şükredeceksin. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua ederdi Allah Teala Hazretlerine. Yeni bir elbise giysin üstüne. Bana bu yeni elbiseyi nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun filan diye böyle bir dua ile. Yeni bir me meyve getirsinler eline. İlk defa mesela yeni çıkmış diyelim ki erik veya şeftali veya çilek kiraz neyse önümüzdeki Günlerde çıkacak bunlar. Böyle öpüp gözlerine sürerdi. Rabbim bunu yeni yarattı. Rabbimin şeyi, yaratmasına yakın daha bu diye böyle. Hep Allah yani her halde düşüncesi Allahu Teala Hazretleri. Ondan sonra geldi besmele ile. Şükrederek böyle nimet içinde böyle zikredecek. Eğer sıkıntıda şeyde ise o zaman da bunu bana gönderen Allahu Teala Hazretleri'dir. Ben burada imtihan olunuyorum. Allah-u Teala Hazretleri elbette beşere, başka insanlara da çeşit çeşit sıkıntılar vermiş. Eh ne yapalım, bu dünya imtihan dünyası, bunu bana takdir eden allah Teala Hazretleridir. Ben feveran edersem, isyan edersem, kulluğa yakışmaz diye sabır ile şey yapacak. O zaman onun şükrü de öyle sabır ile. allah Teala Hazretleri her halükarda kendisine, kendisinin rızasına uygun bir tarzda, sevdiği bir tarzda kulluk etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin, amin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Beş salavat-ı şerife. Pek. Fa'lem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illa Allah la ilahe illa la ilahe illallah. la ilahe illallah. la ilahe, illallah. La ilahe illallah. İlla Allah, la ilahe Allah, la ilahe illa Allahu al al hak al mubin Muhammedur Rasulullah, Sadek vadil amin Allahümmah salli ala Muhammed. Madinin Nabiyle Milye ve Allah, Ali ve ما غم لا وَبَسْتَو Meğfireten ve Ejren Azim Fadakallahu'l-Azim Şuhana Rabbiyel Aleyyel Aleyel Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alemin ve vesselamu ala khayr halkı Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Allahumma ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim Allahumma belli ve evsul sevaba ma karaknahu ila ruhu seyyidina ve senedina Muhammedin il Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve evladı ibae ashabi ibae atba'i rudwanullahi taala aleyhim ecme'in bela arwah isail enbiya'i vel mursalin vel evliya'i vel asfiya'i ves salihin ve ehli ve ve Sâdâtü'türkü'l-aliyyetin nakşibendiyyeti el ve el-kâdiriyyeti ve el-kübreviyyeti ve el-sühreverdiyeti ve el-ceşdiyeti ve sâirü'türkü'l-sahihat-ül-aliyyeh. Kaddâsallâhu esrâ rahmûl aliyyeh ve muttasilen ila rufi üstazina ve ebina ve murebbina el-haj, el-hafuz, el-seyyid Muhammed Zahid ibn-i İbrahim Ve ila erva-i sairi al ve al ve al ve al ve al-muhibbin Qaddesallahu esra rahmul aliyye ve belli Allah'ıma ila erwahi aabaina ve ummatin a ve ikhwan a ve ahabatin a ve eşdatin ve jeddatin ve sair ahbabin a ve akribain ve men lahuhakun aleyna ve men vucana beddua el khair ve ila erwahi jmii ahsab el khirat ve el hasanat a men mescid ve ila erwahi şüheda ve'l-guzati ve'l-asakirü'l-muvahidîn ve's-sülatin'l-fatihin'l-gâzîn'l-mücâhidîn ve ila erwahis sâih ve sâilü'l-müminîn vel el-hac Bayram Elveli hâssa Allahumme zelik uruuhum rauham ve'mrahâ zidhum nuran ve surûra ve ekrem anhum, ya ekrem.